Saz arkadaşları Cahit Peksayar, Armağan Boran, Nihat Doğu, Erol Deran, Baki Duyarlar, Faik Dinleten, Fahrettin Çimenli, Adli Coşkun, Doğan Ergin, Osman Erkahveci ve Vahit Anadolu.